Her şeyi bilmek iyi mi? Adamın biri Musa Aleyhisselam'a Ya Musa ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. tur Sina'ya gittiğin zaman Allah'tan istede, benim duamı kabul etsin diyordu. Musa Peygamber her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç. Dediyse de adam illa öğrenmek istiyor. Bir gün Musa aleyhisselam Tuğra çıktığı zaman Cenab-ı Allah Musa aleyhisselama Ya Musa, o duasını kabul ettim. Bundan sonra bütün hayvanların dilinden anlayacak. Yalnız her şeye ehemmiyet vermesin. Sonra onun için iyi olmaz buyurmuştu. Musa aleyhisselam tur Sina'dan geldikten sonra durumu bildirip her şeyle fazla ilgilenmemesini söyledi. Kendisine selahiyet verilen adam akşam ahıra hayvanlarını yemlemeye girmişti. Orada eşekle öküzün konuşmalarına şahit oldu. Onlar aralarında şöyle konuşuyorlardı. Öküz, ''Yahu eşek kardeş, senin işin neyi? Bana yazın rahat, yo.'' ''Kışın rahat yol, sabah olacağın çifte koşacaklar ama sense akşama kadar rahat gezeceksin.'' diyordu. Eşeğin anası nasihatı şöyle oldu. ''Bunlar hepsenin ahmaklığından, sen sabah olunca hasta numarası yaparsın. Akşamdan sahibimizin döktüğü yemi bile yemezsin. O da sabahleyin seni bu haliyle görünce, Çifte koşmaktan vazgeçer Ve birkaç gün olsun istirahat etmiş olursun dedi Bu sözler öküzün hoşuna gitmişti Hakikaten yem yemedi Ve öyle aç karnına sabaha kadar yattı Eşek ise öküzün yemlerini bile kendisi yemişti Tabii bunların bu konuşmalarını sahibi duymuş Ve gülerek ahırdan çıkmıştı Sabah oldu Adam ahıra girdi ki öküz aç. Kalkması için birkaç tekme vurdu ise de öküz hastalanmıştı. Adam bu sefer de onun yerine eşeği koşalım diyerek aldı tarlaya götürdü. Akşama kadar eşekle çift sürdü. Eşeğin emdiği süt burnundan gelmişti. Akşam eve geldiği zaman öküz rahat rahat geviş getiriyor... Kendi kendine hakikaten bu iyi bir numara oldu diyordu. Eşek bu işin çekilemeyecek gibi olduğunu görünce öküze başka yoldan akıl verip kurtulmak istedi. Öküz kardeş sen böyle yatarsan sahibimiz seni satacak. Bugün tarlada beni gören köylüler sordular. O da zaten tembel bir öküzdü. Şimdi de hasta oldu. Yarın kasaba vereceğim dedi. ''Eğer yarın da böyle yaparsan kendini bıçağın altında bil.'' diyerek sabahleyin çifte gitmekten kurtuldu. Adam bunların bu konuşmalarını dinledikçe kendi kendine gülüyor ve ''Gördün mü? Ne kadar iyi bir şeymiş hayvanların dilinden anlamak.'' diyordu. Ertesi sabah horozla köpeğin konuşmalarına şahit oldu. Horoz yarın efendinin öküzü ölecek sana müjdem var İyi bir ziyafet olacak senin için diyordu adam bunu duyar duymaz hemen pazara götürüp öküzünü sattı ve zarardan kurtuldu iki gün oldu köpek horoza niye yalan söyledin hani ziyafet adam öküzü sattı kurtuldu dediğinde bu sefer horoz hiç merak etme Öküzü sattı ama yarın kölesi ölecek. Ve onun hayrına mutlaka bir yemek yedirirler. Sen de artıklarından istifade etsen yeter dedi. Adam bunu da durmuştu. Hemen pazara çıkarıp kölesini de sattı. Köpek gene ziyafete erişememişti. Horoza beni ne kandırıp duruyorsun diye çıkıştı. Horoz ben yalan söylemem. Ziyafet var dediysem vardır. Efendimiz öküz ve köleyi satarak zarardan kurtuldu ama... Yarın kendisi ölecek. İşte o zaman ziyafetin büyüğü olacak dedi. Adam horozdan bunları duyunca etekleri tutuştu. Ne yapacağını şaşırdı ve doğru... Hz. Musa'nın huzuruna çıkıp durumu anlattı. Hakikaten ben yarın ölecek miyim? Bunun bir çaresi yok mu? diye yalvarmaya başladı. Musa Aleyhisselam, ben sana demedim mi? Her şeye ehemmiyet vermeyeceksin diye. Eğer sen öküzü satmasaydın, o ölecek ve bela atlatılmış olacaktı. Ama sen onları satmakla başkalarının zarar etmesini istedin. Kendi menfaatini düşünüp başkalarını kendisi için hesap etmeyenin hali budur dedi.